94.9 Açık Radyo, Ümit Şahin gibi açayım. Ben de programı, onun programı açık yeşil ama Can Tombil'de desteğe geldi. Mi? Desteğe geldim. Evet. Ee, mikrofonun öbür tarafında, ta Varşova'da da Ümit Şahin'in kendisi var programı. Günaydın Ümit. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. günaydın. Nasıl hava orada? Hava e, dışarıda soğuk, içeride sıcak. <gülüyor> Güzel. E, Yani beklediğimizden aslında biraz daha hareketli bir e, iklim zirvesi oluyor ya da olacak gibi görünüyor. Çünkü e, hani buraya e, bütün delegasyonlar e, anlaşılan sessize geç, geçiştirmeye gelmişler e, zirveyi. Hani bitse de gitsek şeklinde e, bir durum vardı baştan beri. E, zaten çok fazla civil e, topun temsilcisi de almadılar bu sene biliyorsunuz. E, ortalık biraz sakin eskisine göre eski zirvelere göre fakat bu Filipinler'deki e, tayfun felaketi e, fena halde damgasını vurmuş durumda. Sizin de e, takip ettiğiniz gibi e, durum e, bu nedenle ısınmaya başladı aslında. Evet yani mesela Walden Bello kendisi de Filipinli olan e, yazar. Foreign Policy in Focus adlı kuruluşunda e, kurucularından çok önem verdiğimiz bir yazar. Açıkça şeyi yazmış. Merhaba Varşova. Hayyan arıyor. Seni Hayyan arıyor diye. Yani aynen, süper, aynen öyle. Evet. Süper Tayfun Filipinleri vurdu ve iklim değişikliği görüşmecileri içinde bir e, alarm çanı olması lazım. Alarm zili demiş. Önlemeye evet. çalışıyorlardı ama inşallah önlemesini engelleriz. En önemli nokta olarak da şeyi söylemiş. Onu da söyleyeyim. Sözü sonra tekrar sana bırakayım. Yani e, görüşmeleri prosedürel olarak görüyorlar. E, biçimsel olarak şeye düşmekten, eskilerinden düşmekten tuzağa düşmekten önlemek lazım diyor. Yani kuzeyle, zengin kuzeyle 77'ler ve Çin grubunun çatışması haline düşürmekten bu garanti eder diyor. Politik bir çıkmazı ve o zaman evet. zaten Dünya Bankası'nda söylediği 4 derecelik ısınmaya doğru gider. Öfke, yani gözyaşlarını öfkeye çevirmemiz gerekir diye önemli bir yazı yazmış bence. Hmm. Evet. E, ya Burada tabii şimdi öyle bir durum ortaya çıktı ki e, resmen e, zirve başlamadan iki gün önce Filipin Filipinlerin e, ki yani 98 milyon nüfuslu koskocaman bir ülke bunun e, üç büyük bölgesinin tamamını etkileyen 12 milyon insandan bahsediliyor. Etkilediği insan sayısı 800 bin kişi civarında hükümetin açıklamasına göre Filipinler hükümetinin 800 binden fazla insanın evsiz kaldığı, yani evlerinin tamamen yıkıldığı daha doğrusu, 2 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu bir krizden bahsediliyor. Ve işte ilk gün bu Filipinler delegesi Sanyo'nun da açlık grevine başladığını ilan ettiği, hani buradan bir anlamlı çözüm çıkmazsa çıkana kadar açlık grevine giriyorum dediği, şey son derece olayı gerçek hale getirdi yani mesela Doha'da geçen sene if defa ortaya atılan bu sene de konuşulmaya başlanan bir mekanizma var kayıt ve zararların telafisini sağlayacak bir işte mekanizma kurulması bu aynı, bu sadece tazminat anlamına gelmiyor aynı zamanda işte risklerin önceden saptanması, bu tür felaketler durumunda hasar tespitinin sağlanması Ee, ve tabii felaket durumunda da bu felaketin e, şeyine insani yardım şeklinde değil, gerçekten uluslararası bir mekanizmayla e, yani e, destek olunması, bir fon oluşturulması yolunda ciddi bir talep var. E, ve bu talebi de daha ilk günden itibaren Filipinler başta olmak üzere işte bu tür felaketlerden en çok etkilenen e, yoksul ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Ee, bu felaketlerin sorumlusu olan e, batı ülkelerinden ya da gelişmiş ülkelerden talep etmeye e, başladılar. Ve birdenbire ben e, şu şunu hissetmeye başladım. Bu zirve e, bir iklim adaleti zirvesine dönüşmeye başladı. Evet, evet. E, çünkü en çok e, şu anda konuşulan şey bu. Hatta e, izlemişsinizdir e, şeyde, CNN'de dün e, Christian Amantur yine çok bence müthiş bir gazetecilik yapıyor ve şeyi çıkarttı Akino'yu çıkarttı Filipinler Devlet başkanını Akino da açıkça bu tayfunun hiç alışıldık bir şey olmadığını normalde bu mevsimde böyle bir tayfun görmeyi bu kadar ağırını hele hiçbir şekilde beklemediklerini bunun isim değişikliğine bağlı olduğunu açıkça söyledi bir devlet başkanı olarak ve şu cümleyi kurdu gelişmiş ülkeleri E, bu konudaki ahlaki sorumluluklarını Almaya çağırıyorum dedi. Bu e, çok net bir laf e, Burada da zaten Filipinler Delegasyonu olsun Diğer e, işte Küçükada Devletleri vesaire olsun Bunun üzerine vurgu yapıyorlar Bu da hiç kolay bir mesele değil aslında e, Yani bunun e, Batı ülkeleri tarafından Kabul edilmesi Çünkü bu şu anlama gelecek e, Eğer bu mekanizmayı kabul ederler Örneğin Hayan Tayfun'u gibi bir e, Felaket olduğunda bunun şeyini zararının karşılanması için o fonun kullanılmasını kabul ederlerse her şeyden önce bu felaketin iklim değişikliğine bağlantılı olduğunu defakta kabul etmiş olmalı. Evet. Yani bu hiç batının işine gelecek bir şey değil. Çünkü bu yeni normal haline gelmeye başladı artık. Yani dünyada yaşanan bütün bu tür felaketlerin, iklim felaketlerinin açıkçası kendi E, sorumlulukları altında olduğunu kabul etmek durumunda kalacaklar. İkincisi de tabi e, bu Avustralyalıların e, Avustralya hükümetinin Hani çevrecilik kılığına girmiş sosyalizm dediği gibi e, yani buraya ciddi bir e, yani o, hiç de görmekten hoşlanmadıkları o insanlara felakete uğramış insanlara para vermek zorunda kalacaklar. Yani bundan da hiç hoşluk değiller açıkçası. E, çok acayip bir durum e, meydana gelmiş durumda açıkçası e, şu anda Varşova'da Yaşanan bu tartışmalarda bence. Evet. Belki de hakikat anına hiç bu kadar yakın gelmemişti. Bir kısmını birlikte de izlediğimiz birçok zirve yaşadık. Ve hiç hepsinde bu iklim adaleti gittikçe yüksek sesle dile getirilen bir adalet talebi vardı ama hiçbir zaman burada doğanın kendisinin de gönderdiği mesaj kadar kuvvetli bir şey olmadı. Yani bütün söylenenler Bu süper fırtınalar, süper tayfunlar niye daha yıkıcı hale getirir diye bütün haritalarda gördüğümüz her şey oluyor. Yani şey sevi deniz seviyesinin sıcak ısınmadan dolayı yükselmesi daha yıkıcı yapıyor. Bunu söylemişlerdi. İşte yüksek deniz seviyelerinin sıcak olması daha fazla enerji ve şey yağmur ve sel felaketini arttırıyor. Su buharının artması daha yoğun ve daha büyük hale getiriyor. Bir de yolunun da şaşırt beklenen yollardan gelmemesi ki son haline anda tamamen ay anda böyle olmuş hiç evet, beklemediğimiz evet. yerde yatay geçmiş bütün mindanaü filan. E, tamamen e, karakteri değişmiş durumda. Hatta e, şey bir yana, Filipinler diyana dün yine Yen'de eee Dünya Bankası Başkanı konuştu. Kim Yong. E, o bile e, şöyle bir cümle kuzdu. Yani önce o klasik şey lafını etti. E, bu tür tek bir felaketin işte iklim değişikliğine bağlandığını söylemek e, kolay değildir ama diyerek ondan sonra Önemli bir şey söyledi. Dedi ki bu tür beş e, bilim insanları dedi. Bu tür beş kategorisindeki e, felaketlerin, tayfunların hani insan hayatında bir kere görüleceğini e, söylüyorlar, e, söylerler. Oysa biz bir ayda iki tane gördük. Yani e, şeyde yaşanan, Hindistan'da yaşanan evet. e, neydi onun ismi? E, o tayfunla beraber son e, yaşanan tayfunla beraber bir de şimdi have E, ha, filing, evet. beraber beraber e, Şimdi bir de bu e, hayan geldi ve e, bu hiç olacak bir şey değil e, Dolayısıyla e, bu şeylerin felaketlerin iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu Dünya Bankası Başkanı dahi e, açıkça e, CNN gibi bir yerde ifade etmeye başladı Yani bu acaba bir şeylerin değişmeye başladığını gösterir mi bilmiyorum hani İyimser e, olmanın şeyi var mı ama hani işin aktivizm boyutuna bakarsak Burada sayıları çok az olan, çok az da olsa iklim aktivistleri, iklim adaleti aktivistleri seslerini çıkartıyorlar. Mesela bu şeyin, Sanyo'nun başlattığı açlık grevine destek olmak için dün gençler özellikle, gençlik örgütleri bir açlık grevi başlattı. 30 kadar şimdilik galiba aktivist. Dayanışma orucu Tutuyor burada Bu da bakalım önümüzdeki günlerde Nasıl etkileyecek atmosferi Dün onun basın toplantısını basın açıklamasını İzledik Galiba bir ses kaydımız da var bir evet, evet. Göndermiştim onu Özellikle o gençlerin Açıklamasını bir acaba dinleyebilir miyiz Gençlerin açıklamasıyla başlayabiliriz. Şimdi evet. senin yazılarını da Yeşil Gazete'de yayınlanan yazılarının yanı sıra Açık Radyo internet sitesinde de Açık Radyo.com'da da evet. yolladığın sürece görmek mümkün. Bunu da dinleyicilere hatırlatalım. Dünden itibaren Varşova izlenimleri başlıklı yazılarını da birinci sayfada Açık Radyo internet sitesinden görmemiz mümkün olacak. Evet. Evet sesleri dinleyebiliriz dinliyoruz We are here as young people and as members of civil society a group of young people who expressed solidarity with the Philippines last year when hurricane Bopha struck this year the message is one of solidarity it is also one of demanding real political action from this conference of the parties Yesterday, Yev Sano, the head of the Filipino delegation, announced that he would be undertaking a voluntary fast until the end of the COP, or until real ambitious action happened at this COP. We, as civil society, are taking up that torch. We are acting in solidarity with Yeb and we are acting as we are going to be fasting until something real happens at this COP, or until the end of the COP itself. We're all fasting to various degrees, but for the most part we will not be eating within the UN hallways. The impacts of climate change being felt by people right here, right now, while developed countries continue to turn their backs on developing nations and continue to not provide even the bare minimum in terms of finance, in terms of compensation, in terms of capacity building and support for the developing nations who are being, who are being impacted by climate change right now as we speak. Yes, young people Ve sivil toplumun temsilcisi olarak dayanışma orucunda olduklarını da belirttiler. Ben şeyi de eklemek isterim. İginç bir şey var. Güme gitti normal olarak. Evet. Çok yüksek planda tutacağımız bir şey. Ve Somali'de de müthiş bir fırtına evet. oldu. Muazzam yani. 100 kişi öldü. Normalde bu kadar büyük bir şey olmasaydı. Evet hayyan... Somali'ye bu. Evet pek alışıldık bir yer değil bu açıdan. Puntland'da vurdu ve yüz bin e, hayvan yok olmuş ki Somali için bunun ne demek olduğunu evet. e, Allah bilir yani. Bir tek onlar bilir yani. Yüz bin evet. hayvanın kaybolduğunu, büyük ve küçük baş hayvanın. Ve bir toptan e, şeyler, e, köyler, kasabalar ortadan kalkmış yani Somali'de. Puntland bölgesinde oluyor. Bir de böyle bir şey var yani. işin için cehennemin içindeyiz yani. Aynen öyle. Burada ilginç bir mesele daha var. Biraz da ondan bahsedeyim. Sonra biraz da Gökşen Şahin de yanımda. Gökşen'e de vereceğim şeyi. <gülüyor> Telefonun mikrofonunu diyeyim. Şöyle bir durum var. Galiba Gökşen de bahsetmişti açık gazetede sabah. Bu sabah ya da dün sabah. Burada bir şöyle ilginç bir durum var. Polonya neden Polonya'nın iklim zirvesi yapmaya bu kadar meraklı olduğunu çözmeye başladık. Eee hmm. çünkü e, biliyorsunuz 5 yıl önce de 2008'de de Poznan'daydık biz Ben de benim isim evet. Xilveydi o. E, şimdi Polonya'da 5 yıl sonra tekrar bu sefer Varşova'da dizi yapıyor. Neyse bu Polonya biraz kömür cennetiymiş. Bunu e, <gülüyor> e, görmüş olduk. Çünkü eee inanılmaz bir şekilde şeyle birlikte eee ilk paralel bir kömür dervesi evet. düzenliyor Polonya. Bahsettik bunu yapması bunu yaptığı yetmiyormuş gibi. Ee, dün bir basın toplantısı izledim. Sivi toplum örgütlerinin bir tanesi Global Forest Coalition yani küresel e, orman koalisyon diğeri Corporate Europe Observatory bu şirketleri izleyen e, bir kuruluş. Bunların yaptığı basın toplantısında e, şu çağrıyı yaptılar. 135 tane örgüt aralarında işte Friends of the Earth'in falan da olduğu e, COP19'a iklim zirvesine e, şirketlerin el koymasına izin vermeyin e, diye bir E, bildiri yayınlamışlar e, ve bunun açıklamasını yaptılar bu e, küresel orman koalisyonundan e, konuşan e, Simon, Simone Lovera e, şey dedi bütün e, ülkeleri özellikle de yani gelişmiş ülkeleri ve özellikle de Avrupa Birliği'ni e, bu e, hiçbir işe yaramadığı artık belli olan karbon e, piyasası mekanizmalarını dayatmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Eğer bu Avrupa Birliği ülkeleri işte bir de böyle süslü isimler koyuyorlar ya bu Birleşmiş Milletler zeminlerinde işte framework for various approaches ne demekse evet. böyle işte değişik yaklaşımlar çerçevesi falan. İçinin evet. ne olduğu belli değil. Fakat bunun içi açıkça karbon, yeni Hüsnete. karbon piyasaları yaratmak. Evet, yani yani. Bunu, bunu Truva atı olarak nitelendirdiler. Ama gençler evet. bunu galiba yiyemiyor. Yani bu Mebubi'de bir açıklama yapmış. Fosil yakıt endüstrisini özellikle de kömürü artık tamamen büyük tütün şirketleri gibi ele almanın tam zamanıdır demişler. Tam da, tam da bunu söyledi. Bu Pasco Salido işte Corporate Europe Observatory'den. E, şirketleri izleyen örgütten e, dedi ki yani e, en büyük iki sponsoru kopun şu anda e, bu iklim zirvesinin e, Arso Mitayl birisi birisi de e, e, şeyin Polonya'nın e, kömürdevi TGE bunlar e, tamamen e, kömürcü olmalarının ötesinde bir yandan işte kopak sponsorluk yaparak kendilerini temizlemeye çalıştıkları gibi bir diğeri BMW mesela bir tanesi Alston falan Bu şirketler bir de üstüne üstlük karbon piyasalarından karlarına kar katıyorlar. Evet. Bu emisyon şey, ticareti mekanizması denen şey üzerinden ve bunlar en büyük kirleticiler böyle bir zirveyi dünya destekliyorlar diyor. Siz diye sordu akciğer kanseriyle ilgili bir zirveyi Malboro'nun Malboro mesela desteklemesini kabul eder misiniz? anlayabilir misiniz diye sordu. Buna karşıda ciddi bir şey başlamış, hareket başlamış durumda gibi görünüyor. Burada. Evet, yani kanser uzmanlarının önünde sigara ekspozu sigara ile ilgili fuar yapmak gibi bir şey bu. Aynen yani, öyle. Yani. Aynen öyle. Ve bu şey tamamen mesela dünkü fosil günü fosil ödülünü Polonya aldı. Polonya'nın günün fosil ödülü almasının tabii ki en Önemli gerekçesi e, Climate Action Network'ün açıkladığı gerekçe e, bu işte paralel bir kömür zirvesi düzenleme e, tuhaflığını yapması. Aynı zamanda işte e, yıllardır bilinçli ve e, istikrarlı bir şekilde bütün çözüm e, şeylerini engellemesi ve COP'u da kömürcülere sponsorluk yaptırması e, şey dediler e, dünkü toplantıda. Yani bütün kopun iklim zirvesinin itibarını yerle bir ediyorsunuz. Kol, kol kop mı zaten, kömür kopu diye lakap takmışlar. Aynen yani yani böyle bir facia durum bir yandan devam ediyor ama bir yandan da işte buradaki az sayıda aktivistin yine de varlığı hani biraz umut veriyor. Evet, evet. Hafta sonu da yine Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelecek olan aktivistlerle yürüyüş de eylem de olacak. Onu da takip etmeye çalışacağız. Tabii belki hafta sonunda onunla ilgili de yayın yapmaya çalışabiliriz. Evet, İmkan akt... bulursak. E... Aktivistlerin sesi de var. Onu da kulak veracağız ama benim bir sorum var. İlk gün e, Avustralya almıştı günün fosil ödülünü. Dün de evet. Polonya aldı. Türkiye'nin alabileceğine dair bir şeyler duydunuz mu acaba? Ee, vallahi bilmiyorum ee, Türkiye bu performansı ortada ee, niye neden olmasın diyorum ben neden yani. olmasın <gülüyor> 2012'de 2012' şeyin kömür yılı ilan etmişti ya evet evet Durban'da almıştı zaten, almıştı zaten. Ee, evet, devam ediyor Türkiye alabilir gibi görünüyor ben biraz da Gökşen'e vereyim ee, isterseniz Gökşen de biraz daha farklı şeyleri de takip ediyoruz çünkü burada onun da Tamam e, ona geçmeden önce bu gençlerin o? gençlerin sloganlarından kısacık bir ses gönderdiği sesi evet, dinletelim oradan geçelim. Burada e, insan mikrofonu kullanıyorlar özellikle onu e, dinleyeceğiz şimdi. With the resilient people. With the resilient people. Of the Aklımız orada kaldı doğrusu İklim adaleti şimdi İklim adaleti <gülüyor> e, e, şimdi a, Evet Gökşen'e ben iletiyorum Lütfen mikrofonu. Merhabalar tekrar Merhaba tekrar Merhaba. Yani aslında sizinle konuştuktan sonra Çok farklı bir şey olmadı ama Buraya gelirken o yarım saat bir saat içinde bile e, Kapıdan girişte Arktik 30 eylemi vardı Ben de çok kısaca onu anlatayım istedim e, Bu Greenpeace'in Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol aramalarına karşı yaptığı eylem sonrasında orada tutuklanan 30 kişi için yine buradaki çevre sivil toplum kuruluşları giriş kapısının önünde e, sessiz bir şekilde gelen bütün delegasyonları karşılıyorlardı. E, etkileyici olan tutuklanan 30 kişinin fotoğrafları var 30 kişinin elinde. Bununla beraber diğer e, eğlencelerin elinde de sizin onlar kadar cesaretiniz var mı? iklim konusunda işte iklim mücadelesinde lider olmaya çalışıyorsunuz. Peki ne zaman harekete geçeceksiniz gibi pankartlar çıkıyorlardı. sessiz eylem çok etkili olmuş gibi görünüyor. Geçen herkes karşısında durup evet e, biz de orada olanlara karşı çok e, üzgünüz ama işte elimizden bir şey gelmez diye <gülüyor> çeşitli delegasyonlar eylemcilerle konuşuyorlardı. Dolayısıyla e, hani kısaca bunu da paylaşmak istedik. Evet, Buradaki onların mektupları ve e, ya fotoğrafları e, çok etkili oluyor. Biz de Gizem Aka'nın da mektubunu okumuştuk ve yani bu bize bizi korkutacaklarını zannediyorlar. Tam tersine bizim e, mücadele azmimizi acayip biledi. Böyle yok öyle kurtulmak bizden filan diye konuşuyor. Daha güçleniyoruz diyordu. Daha güçleniyoruz diyordu. <Gülüyor> Pek çoğu da evet. bu şekilde konuşuyorlar. Evet, etkili olması beklenebilir, büyüyen bir baskı var. Evet, dolayısıyla e, buradaki, az önce Ümit de bahsediyordu, yani buradaki açlık greviyle beraber konu gittikçe bir hüküm adaleti e, mücadelesine doğru dönüşüyor. Ama bu açlık greviyle beraber buradaki artık 30 eylemlerinin de resipçe daha etkin ve fazla olmaya başlayacağını tahmin ediyoruz. Evet, peki çok teşekkürler. Peki, i̇çeriler içerisi iyice sıcak olacak gibi görünüyor. Evet, evet giderek <gülüyor> yani beklemediğimiz kadar iyi yayınlarımızı aynı şeyle sürdüreceğiz. Beklenmedik herhangi bir gelişme olduğunda bir kez daha söyleyeyim. Onu hafta evet. sonunda da ayrıca konuşuruz tabii ama e, muhakkak e, açık radyodaki arkadaşlarla haberleşerek aralara girme evet. imkanımız olduğunu da biliyorsunuz tabii. Evet. Peki, çok İyiyim. teşekkür ederiz. O zaman e, biz de bu son e, Sanyo'nun sesiyle de kapatabiliriz e, şey tamam. e, basın toplantısından verdiği sesle. Kendinize iyi bakın, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşen ve Ümit. Evet. Öncelikle, biz çok yaklaşık ve çok yaklaşık ve çok yaklaşık ve solidaritliğinden birleştirilmiştir that we are getting uh, just from civil society, from other parties, from all over the world, most especially the young people who are here in Warsaw and the, the billions of young people over the world who stand with us in this difficult time. But what I want to emphasize is that, that the Filipino people is a resilient people people. We will stand and rise above this occasion you rise again and prove that the philippineas period can overcome said, evet. sanyo da özellikle gençlerin ve sivil toplumun kendilerine bir destek vermesinden büyük bir mutluluk duyduğunu eee filipin halkının da özellikle kendilerini çok bunu aşacaklarına inandığını bu dayanışma ve destek şeyiyle aşacağını söyledi. My family is hometown. And at, until this hour it remains uncertain what happened to many of our relatives as i've already mentioned also it gives me great strength and big relief to hear from my very own brother açlık grevi halinde olan diye, yani bunu sürdüren ve toplantının kop sonuna kadar da 19. kop toplantısına kadar sonuna kadar sürdürecek somut bir son sonuç alınan kadar ee, ve burada büyük bir e, feci ya sayılar falanici belli olmamakla beraber büyük bir açlık yokluk yoksulluk yoksunluk olduğunu belirtiyor ama buna rağmen de bu görüşmelerden e, büyük önemli bir sonuç çıkması için büyük bir mücadele vereceğini de söylüyor sanıyor And it's very obvious that the loss and damage mechanism is something that we care about as a delegation, because the Philippines is bearing the brunt of this climate crisis. What would be a meaningful outcome, do you think? I mean, can you expand on that? It's part of the meaningful outcomes that we would want to see. First, as I already mentioned, is... Uh, uh that loss and damage mechanism being agreed to and, and, and, and having, having, and, and, and in managing risk damage, uh, to, uh, evet, peki e, bir basın toplantısı sırasında Sanneya da soruyorlar somut bir sonuç elde ne kadar sürdüreceğim derken somut bir sonuçtan neyi kastediyorsunuz sorusuna da işte loss and damage dedikleri yani kayıpların ve zararın giderilmesi için derhal bir zengin ülkeler tarafından bu olaya sebebiyet verdiği kesin olan ve bunun bedelini ödemeye yanaşmayan zengin ülkelerin bu mekanizmayı öyle uzak ge gelecekte değil hemen Yani hem kayıpları hem de zararı tazmin için bir kaynak yaratması mesela somut bir şey olurdu diyor. Çünkü bir de Filipinlerin çok büyük bir çelişkili durumu var. Yani en az küresel ısınmaya katkıda bulunan ülkelerden biri en büyük zararı çekenlerden de biri oluyor. Yani Çoğu ada ülkesi gibi. Evet pek çok ada ülkeleri gibi. Evet Sanyo'nun konuşmasına da kulak verdik Filipinler görüşmecisi aynı zamanda da ailesinin de önemli bir kısmı ciddi şekilde Leyte'de adalardan birinde vurulmuş sağ kaldığı için kardeşinin çok mutlu ve mutlu olduğunu buna karşılıkta ama büyük bir üzün içinde olduğunu da söylemişti. Ve açlık grevini sürdürüyor. 30 gruptan gençlerin de ve sivil toplum temsilcilerinin de kendisine destek vermekte olduğu haberlerini de gerek Gökşen Şahin'den gerekse de Ümit Şahin'den alma fırsatı bulduk bugün. Önümüzdeki merak... günlerde de aynı şekilde devam edeceğiz açık gazete içerisinde ayırdığımız köşeyle beraber gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Evet söylediğimiz gibi Ümit Şahin'in yazıları da her gün günlüğü güncesi açık radyo sitesinde de Yeşil Gazete'de olduğu gibi yayınlanacak. Oradan da takip etmeniz imkanı, etme imkanını bulabilirsiniz. Böylece sona erdiriyoruz toplantımızı destekçimiz Aysel Dilsiz Hardman Hardmont'ta da çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.